Muhterem Müslümanlar elde edilen kazançların heba olmayacağı, çekilen zahmetlerin boşa gitmeyeceği, dökülen gözyaşlarının israf olmayacağı, akıtılan kanların bir şeye yarayacağı bir anlayış, bir hayat tarzı, bir kanaat vardır. Bunu İslam getirmiş, tahkim etmiş bunu İslam getirmiş insanlara tebliğ etmiş, her sahi karşısında bir semere bulur, her meşakkat bir rahata mukabil gelir, her dökülen kan, her damlatılan ter, öbür alemde çeşit çeşit mükafatlarla insanları karşı karşıya getirir. Mutlaka sahinizin semeresini görmeyi düşünüyorsanız, meşakkatlerinizden sonra rahat ermeyi düşünüyorsanız, bin türlü kalaktan sonra, iç ıstırabından sonra gönül huzuruyla yaşamak istiyorsanız onu Allah'a imandan başlayıp ahirete imana kadar ondan teferruatı dine kadar her şeyi kabul etmede bulacaksınız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İnsan çeşitli fedakarlıklara katlanır. İnsan teve teve ölüme katlanır. İnsan akla hayale gelmedik tehlikelere karşı kucağına tehlikelerin kucağına atılır, tehalük gösterir. Niçin yapar bunları? Nasıl yapabilir bunları? Bu vadide kaybettiği şeyin karşısında büyük şeyler alacağını elde edeceğine inandığı için severseve böyle bir alışverişe, böyle bir pazarlığa giren ve katiyen bilir ve inanır ki Burada kaybettiği her şey baki bir surette öbür alemde kendisine verilecektir. Ab aydın bir mazi, yıldız yıldız mefahir, bu inanç üzerinde kurulmuş, bu inanç üzerinde gelişmiştir. Seve seve kendilerini ölümün kucağına atan, dünyayı istihkar eden, dünyanın varasında bir şey arayan insanlardı. Dünyayı rahatlıkla tepebilecek insan ondan daha büyük bir şey gördüğü içindir ki onu tepmiştir. Binaenaleyh bir mümin Allah'ın tevfik ve inayetiyle ahirete inandığı için hayat ve hayata ait bütün lezaizi rahatlıkla terk edebilir. En huşunetli bir hayatı rahatlıkla tercih edebilir. İnsan insan için daha mülfersa olabilecek meşakkatlere rahatlıkla katlanabilir çünkü bütün bunların arasında hakiki huzura ve hakiki saadete erecek, ebedi mesut olacaktır Allah'ın huzurunda. İşte gerçek inanmış, büyük bir davaya gönül vermiş ve sever sever onun uğruna başını koymuş. Hakiki Hazreti Muhammed cemaatiyle sallallahu aleyhi ve sellem yapmacık güller çiçekler gibi takliden onun arkasında duran cemaatin farkı bu noktada olur. Bu noktada iki cemaat birbirinden ayrılır. Hakikaten büyük bir davaya gönül vermiş. Büyük bir davaya başını koymuş sever sever ölüme tebessüm ederek giden bir cemaatle hayat altında mağlup olmuş, dünyaya gönlünü kaptırmış ve en küçük meseleler karşısında eziklik hisseden taklidi cemaat bu noktada birbirinden ayrılır. Yeniden yeryüzünde bir ihya, mürdenin ihya edilmesi, ölü gönüllerin hayata kavuşması, sönmüş hislerin kaybettiği heyecanı yeniden elde etmesi düşünülüyorsa, kendi manasında yeniden bir dine dönüş, kendi manasında yeniden din ve dine meselelerin ele alınması gerekmektedir. Muhterem Müslümanlar! Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemaatini bu anlayış içinde yetiştirdi. Bu anlayış içinde bulunan cemaata bir dünyayı terk etti. Bu anlayış içinde olan bir cemaat dünyanın kaderini değiştirdi. Yıkılması gereken umranları yıktı. Umran demek caiz midir, değil midir? Yapılması gereken umranları kurduğu vazifte. Her halükarda Allah diyen bir cemaat, her mesele karşısında Allah'a itimat eden bir cemaat, daima nazar ahirete müteveccih bir cemaat, ezelden, ebedden, ebedi duygudan başka bir şey düşünmeyen ezele ve ebede, Ezel ve ebedin sultanına gönlünü kaptırmış vermiş bir cemaat insanlığın kaderini değiştiriyor. Yapıları itibariyle, yetiştikleri muhit itibariyle, tahtilleri ve kültürleri itibariyle bizlerden farklı değillerdi. Şayet farklı deseniz dahi kültür ve içtimai seviye bakımından bizim çok idiler. Bununla beraber en medeni milletlere en mütefennin milletleri Allah Celle Celaluhu yaptırmadığını onlara yaptırdı. Hilal-i Habeşi'ye, bin Eret'e, Selmanu Farisi'ye yaptırdı Allah Celle Celaluhu. Mekke vadisinin her taşına, her kumuna, her çakılına, Bethan'ın kenarına, köşesine, bütün kayalarına işlenen bir ses, bir soluk vardı. Hulhu Allahu ehed Allahu spamet mazi silemedi bunu silemedi bunu kan ve ter içinde boğuk soluklarla Tanın her vadisine işlenen bu söz kıyamete kadar devam edecektir Mekke metruk hale geleceği ana kadar devam edecektir her vadide hak davasının büyük davanın bir mecnunu bir gönül vermişi ahad, ahad diye Allah'ın adını vadilere Bethan'ın her köşesine işlemektedir. Sadece bunlardan ben Bilal-i size arz edeyim. Ümeyye ibn Halef'in, bu zalim, bu gaddar insanın, bir köle olarak himayesinde bulunan, ve Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın zuhuruyla, onun için yepyeni bir dünyaya kapı, pencere ve menfez açılan, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, hayatının sonuna kadar, Girdiği zifat evinde devam edip sadakattan taviz vermeyen bu Habeşli siyahi köle, sultanlara taç giydirecek kadar ali makamın sahibi Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem gönül verdiği için ayağına ip bağlanıyor, bethada sürükleniyordu. Ama o sözünü, sazını değiştirmiyordu. Uğradığı her yer, Sürüklendi her kum parçası, sırtına konan her taş ondan tek şeyi duyuyordu. Tek ses, tek nefes, ahad, ahad sesini duyuyordu. Ve bir gün Bedir Harbi oluyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o güne kadar kendisine karşı daima hasım vaziyetinde bulunmuş düşmanına müthiş bir darbe indireceği Bedir Harbi oluyordu. Bilal Habeşi Bedir Harbi'nde bulunuyordu. Gözüme Ümeyyatü ibn halefe ilişince re'sül kafir, ve la in inneca, küfrün başı ve babası o kurtulursa ben kurtulmuş sayılmam diyordu. Eğer o bugün diri buradan Mekke'ye dönerse ben kurtulamadım demektir Allah bana sorar. Binaenaleyh onun canını okumak bana düşüyor. Kafir Bedir'in sağında solunda savaşırken senelerce evvel duyduğu bir sesi duyuyordu. Hilal-i Habeş'i karşısına dikildiği zaman şu kıvırcık saçlı insan bir hurma ağacı gibi dehşet salıvermişti Übeyye-i i̇bn Halef'in kalbine. Bir ses duyuyordu, kulaklarını çınlatacak bir ses. Tanıdığı bir sesti. Bu sesi kapısında, sokakta, Beth Han'ın vadisinde çok duymuştu. Ahad ahad sesini duyuyordu. Ve birkaç dakika sonra da bu kölenin kılıçları altında yere yıkılıyordu. Gönlü inşiraha kavuşmuş Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Bedr'in de aslanı, kahramanı olmuş Bilal Habeşi Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Allah Resulü hayattayken bütün meşahid iştirak etti. Belki duygu, belki düşünce, ahireti kazanma duygusu ve düşüncesi. İyi bir hayat yaşama, mesut bir akıbet elde etme düşüncesi bütün meşahitte hazır bulundu Bedir demedi, Uhud demedi Hendek demedi Yermük demedi bütün meşahitte de hazır bulundu Allah Resulü vefat ettikten sonra da Medine'de duramaz hale geldi Medine'nin sokağı Medine'nin evleri binaları, Medine'nin havası onu artık sıkıyordu tevazunu hiç kaybetmemişti kulübesini terk etmemişti Öyle basit bir hayat yaşıyordu. Duyguları o kadar sonuna kadar duru idi ki, bir gün hem kardeşine hem kendini evlendirmek üzere gittiği aileye aynen şöyle dediğini duyuyoruz. Ana Bilal, ve had ahi, ben Bilal, bu da benim kardeşimdir. Kunna abdeyin minel biz Habeş'ten iki tane köleyiz. Kız isterken bu kadar duru, bu kadar barrak duygularla istiyor. Birisinden bir hitmede bulunacak. Kuna daleyin fakat hedanallah. Ve Vakunna abdeyin fakat Allah. Biz dalaletteydik ikimizi de Allah hidayete kavuşturdu. Fahırlanacak, gururlanacak ne tarafı var? Biz ikimiz de esirdik Allah hürriyete kavuşturdu. İntü zevucuna felhamdülillah veyahutta felekelhamd felillahilhamd. Ve intemnauna Vallahu ekber. Eğer bizi evlendirirseniz Allah'a ederiz. Eğer men ederseniz vermezseniz Allah'a ekmeder gideriz. Esbabını anlayamayız bunu. Hayatının sonuna kadar dupturu duygularla yaşadı. Hazreti Rasul Aksan sallallahu aleyhi ve sallam edince dünyası değişmişti. Medine birden bire ona bizinden haline gelmişti. Hazreti Abu Bekir'in karşısına çıktı. Ben efendimden işitmiştim. Müminin en faziletli ibadeti cihattır buyurmuştu. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Asalul amal el cihad fi sebilillah. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Üridu <gülüyor> en urabite fi sebilillah ila en amut. Ölümceye kadar başımı bu yola koymak isterim. Men yü erdinun Bize kim ezan okuyacaktır? ''Halife bize kim ezan okuyacak? Vallahi Resulullah'tan sonra ben ezan okuyamam. Bir iki defa denemişti bunu. Muhammedur Resulullah gelince ayaklarının bağı çözülüp de yıkılmıştı okuyamamıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyememiş bitiri vermişti. Ne gönüldü. Nasıl bağlılıktı? Nasıl Resul-i Ekreme gönül vermeydi ki Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemiyordu. Ben ondan sonra ezan okuyamam. Ebu Bekir yaşlarını tutamadı. Arzu ettiğin gibi git ribat yap buyurdu. Git istediğin cephede uyunu sahir eden olarak gelecek düşman mazgallarını gözetle. Düşmanın sızmasına imkan verme İslam'ın içine dedi. Ve hayatının sonuna kadar Şam önlerinde mürabete yaptı, savaştı, cepheden cepheye koştu. Hazreti Ömer gitmişti Şam'a. Vefatına az kalmıştı. Bu bükülmüş kadi ve kamet araya adamlar koydu. Ne olur Bilal bir ezan okusun, şu coşkun Habeşli bir ezan versin. Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden hatırlayalım, bir daha hatırlayalım, hatıra getirelim. Bilal kadri bükülmüş, Allah Resulü'nün bu ikinci halifesinin içten bu arzusunu reddedemedi. Hz. Ömer'in de vefatına, İki evvelki dostuna kavuşmasına az bir zaman kalmıştı. Onun için diyar İslam'ı geziyordu. Herkes evlerinde rahat oturuyordu. Ecnat ve kumandanlar askerlerinin başında bulunuyorlardı. Birdenbire Şam'ın yüksek bir kubbesinin başından göklere doğulu bir sesin yükseldiği duyuldu. Bu sesi beş on sene evvel Medine'de sık sık duyuyorlardı. Yataktan fırlayan, yorganı atan, kapıları çarpan dışarıya koşuyordu. Olur mu olur? Acaba resul Ekrem mi dirildi Bilal ötüyor böyle bülbül gibi. Ömer hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ashab hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gönüller yeniden heyecanlanmış. Müminler yeniden duygulanmış. Allah'ın huzurunda olma havası içinde yeniden kendilerinden geçmişlerdi. Bilal ilk ve son o zaman bir kere daha ezan okuyuverdi. O son ezanı oldu resul Ekrem'den sonra. İlk ve son ezan oldu Allah Resulü'nden sonra. Ağlayanlar ağladılar. Gözyaşı dökenler gözyaşı döktüler. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Cihan'a geldiler. Hep ağladılar, az güldüler veya gülmediler. Gitti aleme, ulvi bir aleme gittiler. Sizler de arkadan önüne geçemeyeceğiniz bir kuvvet tarafından o aleme çekilmektesiniz gittikleri sofranın başına ister istemez gideceksiniz prangalı boynunda tasma olarak gitmemeye çalışın Allah'ın davetine tatlılık içinde icabet edin döktüğünüz ter döktüğünüz gözyaşı duyduğunuz heyecan öbür alemde uhrevi nimetler olarak tecessüm edecek size takdim edilecektir öyle bir yola girin ki sayiniz vadi hava gitmesin Öyle bir savaşların verin, kavga edin ki o kavgada hiçbir şey kaybetmiş olmayasınız. Aksine kaybettiğiniz şeylere bedel bin kat fazlasını kazanasınız. Bu yol Allah'ın yoludur. Bu yol Allah'a inanma yolu. Bu yol Resul-i Ekrem'in yolunda bulunma yolu. Bu yol ahirete gönlünü kaptırma yolu. Hayatını ölümün verasına göre tanzim etme yoludur. Cenab-ı Vâcib-ül ve mürde gönüllerimize, Bilal-i Habeşi gibi onları ihya edebilecek, bir duyurucu, bir mürşit göndersin. Resul-i Ekrem'den bu yana, tedricen öyle öyle bu hale gelmiş, kasret bağlamış, bütün kabiliyet ve melekelerini kaybetmiş, iç yapımızı yeniden ihya buyursun, sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Allah inna ahten al-kalamu ablan al nizam, kalamu Allah il-melik laziz il-alam, kemaqal Allahu tabarak ve teala fil-kalam, ve ıda qur'a al-Kur'an